وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا Geçen hafta başlamış olduğumuz akide derslerinde öncesinde ne dediydik? Bununla ilgili şüpheler güncel meseleler neyse onları da inşallah gündeme getireceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun inayeti ve yardımıyla. Bugün nasip olursa şüphe nedir? Hüccet nedir? Delil getirmek nedir? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Şimdi toplumumuzda genelde insanların kendi aralarındaki bir takım ihtilafları işte sen bana karşı gelme, ben sana karşı gelmeyeyim senin yolun da haktır, benim yolum da haktır, sen de doğrusun, ben de doğruyum, sana göre sen doğrusun, bana göre ben doğruyum gibi düşünceler aslında yanlıştır. Niye? Çünkü Müslümanın Kendisinin kendine ait görüşü olmaz Müslümanın söyleyeceği sözü Yapacağı işi Ve hatta düşüncesi Allah Celle Celaluhu'nun dediğine Ve Resulü'nün dediğine Mutabık olması lazım. Onun için Müslüman Kendisinden bir görüş Ortaya atamaz İlla ki bir ilim ile Bir şey söyler <gülüyor> ilim ile bir iş yapar ve ilim ile de düşünür. Yani Allah Celle Celaluhu bizim Düşüncemizi dahi ne yapmıştır? Sınırlamıştır. Illaki ki şer'i ölçüler içerisinde Meşru düşünceye sahip olmamız lazım. Dolayısıyla küfür, şirk, masiyet olan düşünceler Bizim içimize yer edemez. Bırakın söylemeyi, yerleşmesi anlamında Fikir olarak böyle bir şeyin olması bize caiz değildir. Dolayısıyla insanların sen bana karışma, ben sana karışmayayım gibi düşüncesi yanlıştır diyor. Ama bir takım ihtilaflar, mesela fıkhi noktada ihtilaflar oluyor mu, oluyor. Mesela diyelim ki namazda Fatiha'nın okunması kimi alime göre bir rükündür, kimi alime göre müstehaptır. Kimisi işte imamın gizli okumuş olduğu namazlarda okunması gerekir. Demesiyle beraber kimisi de aşkar okumuş olduğu namazda da imam sükut eder ondan sonra da imam okuduktan sonra da cemaat okur gibi ne yapmışlardır? Görüş beyan etmişlerdir. Dolayısıyla ortada herhangi bir meselede ihtilaf varsa o ihtilafı ihtilaf olarak belirleyecek olan yine alimlerdir. Yoksa insanların kendilerinin heva ve heveslerinden ortaya atmış oldukları görüşler ihtilaf olamaz. Dolayısıyla bir insanın bir konuda muhalefet edebilmesi için muhalefet etmiş olduğu hususu da teyit edebilmesi lazım. Yine onun da yani bir ilmi, bir delili olması lazım. Mesela diyelim ki bir bidatı bidat olarak teşhis edecek olan kimdir? Yine ilim ehlidir. Mevlid bidatının bidat olduğunu söyleyecek olan kimdir? O konuda sünnetin ne olduğunu bilen ilim ehli onu anlatacak ve diyecektir ki bu İslam'a uymayan bir bidattır ve her bidatta sapıklıktır diyecek. Ve kişi Allah Celle Celaluhu'nun uluhiyet tevhidinde, rububiyet tevhidinde isim ve Evet isim sıfat tevhidindeki bidatlar ne ise onları da teşhis edecek ve o noktalardaki yanlışları da insanlara ne yapacaktır uyaracaktır ve kişi bu meseleleri de bilecek bu gibi konulardaki ihtilafı da bilecek mesela diyelim ki kaza ve kader noktasındaki meseleler nedir Allah Celle Celaluhu'nun indirdiğiyle hüküm kafir olma meselesi Bunların da bilinilmesi gerekir ki Bu konularda ihtilaf neyse Yine bunu bir alimin ortaya atması gereken Bir ihtilaf olması lazım Ancak şunu da bilmemiz gerekir ki Bir kişi şirke düşerse O kişi müşriktir Ve bu kişi de cehaletiyle asla mazur değildir Yani şimdiki zamanda şüphecilerin atmış olduğu Şüphe türlerinden birisi de nedir? Fiili failinden ayırmak lazım yani ortada bir fiil olabilir ama fail olmaz diyorlar. Yani bunlar kendi dediklerinin ne kadar batıl olduğunu veyahut da başka bir ifadeyle ağızlarından çıkan sözün ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Ağızlarından çıkan sözü kulakları duymuyor. Yani mesela diyelim ki bir arabayı sürme olayı varsa o zaman ne vardır? Şoför vardır. Onu süren birisi vardır. Öyle değil mi? Yani diyebilir miyiz ki araba kendi kendine gidiyor. Arabanın sürülme olayı bir fiili var ama onu süren yok. Ortada bir hırsızlık varsa o hırsızlığı yapan bir hırsız vardır. Diyebilir miyiz? Ortada bir hırsızlık var ama hırsız diye bir şey yoktur. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. miyiz? Ortada bir zina olayı varsa, hadisesi varsa... Zina var ama bu zinayı işleyen bir insan diye bir şey yoktur diyebilir miyiz diyebilir Niye diye çok saçma bir iddia olur Dolayısıyla bir fiil varsa ortada o fiili yapan mutlaka failde vardır Ortada bir şirk varsa onu yapan da nedir bir insan vardır o insanda nedir müşriktir Yani ne diyorlar adam şirk işlemiş olabilir ama biz o adama müşrik demiş Tabii ki konumuz şu anda o değil. Ancak şunu bilelim ki ortada bir fiil varsa o fiil yapan mutlaka ne vardır? Fail vardır. Şirk amelin işleyen her bir kişi de nedir? Kafirdir. Allah Celle Celaluhu'nun indirdiğiyle hüküm etmeyen Rabbimizin nazarında nedir? Müslüman değildir. Öyle bir insanın Müslüman olmadığını Rabbimiz belirtiyor. Ancak ihtilaf alimlerin ihtilafı ne konudadır? Bir veya iki hükümde bir iki hükümde her konuda Allah'ın hükmü hükmediyor da bir iki hükümde Allah Celle Celaluhu'nun indirdiğiyle hükmetmiyorsa o zaman bu konuda alimler ihtilaf etmiştir. işte kafir olmaz, fasık ve zalimdir gibi hükümlerini belirttiler. Yoksa Allah Celle Celaluhu'nun hükümleri tamamen kaldırılmış bu zamanımızdaki ortamda olduğu gibi tüm küfür sistemlerinde olduğu gibi Allah'ın hükümleri tamamen kaldırılmış olan bir toplumda Allah'ın indirdiğiyle hükümetmeyen insanlar Müslüman sayılamaz. Yani işte bugünkü şüphecilerin söylemiş olduğu şey nedir? Ya adam onu helal sayarsa adam onu Allah'ın indirdiğiyle hükümetmemeyi helal sayarsa kafir olur. E ortada bazı ameller var ki adam onu helal saymasa bile adam nedir? Kafir olur. Ne gibi? Mesela diyelim ki adam Kur'an'a ayaylı çiğnese. Adam Kur'an'a sövse, Allah'a sövse, peygambere sövse biz o adama der miyiz? Ya sen Allah'ın Allah'a sövmeyi helal sayıyor musun, saymıyor musun? Şimdi şeytan aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'nun emrine muhalefet ettiğinde şeytan Allah'ın emrine muhalefet etmeyi helal mı saydı? Yok, Allah'ın emrine itaat etmedi. Ve kâne minel kâfirlerden oldu. Allah Celle Celalühu dedi ki: "Üsdü <gülüyor> li Adem, fe secde illâ Adem'e secde edin dedi. Hepsi secde etti. iblis secde etmedi. O kaininden kâfirin ve o kafirlerden oldu. Dolayısıyla bazı ameller vardır ki insan onu helal saysa da saymasa da kafirdir. Zaten bir insan Allah Celle Celalühu'nun yasaklarından hangisi olursa olsun yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme değil Hangi fiil olursa olsun, Allah onu yasakladıysa, onu bir insan helal sayarsa zaten kafir. Hırsızlığı, içkiyi, kumarı, zinayı, hangi haram olan yalanı dolandırmayı, faizi, adam öldürmeyi vesaire, Hangi haram olan bir fiil varsa bir insan bunu helal sayarsa zaten kafirdir. Alimler bu konuda ihtilaf etmiyor der ki zaten. Ama Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir dediği gibi hiçbir mesele için kim şu ameli işlerse o insan kafirin ta kendisidir dememiştir. Bir insan bir insanı öldürürse kafirdir dememiştir. Bir insan zina ederse kafirdir dememiştir. Bir insan hırsızlık yaparsa kafirdir dememiştir. Ama Allah Celle Can'ı indirdiğiyle hükmetmeyenler hakkında onlar kafirlerin ta kendisidir ifadesini kullanmıştır. Şimdi bir insanın şirkin ne olduğunu bilmesi gerekir ki tevhidi tanısın. Yani bir insan şirki bilmeden tevhidi tanıması mümkün değildir. Çünkü şirkten kişi beraat edecek. Şirkten ve müşrik toplumdan beraat edecek ki kişi Müslüman olabilsin. Yani insan evvela <gülüyor> la demeyi bilmesi lazım. Bir şeyleri İtiraz etmesi lazım, bir şeyleri kabullenmemesi lazım, bir şeyleri reddetmesi lazım ki Müslüman olsun. Dolayısıyla kişi evvela la ilahe diyerekten şirk sınıfını evvela reddediyor. Allah Celle Celaluhu'nun dışındaki ma'budu hepsini birden reddediyor. Yani bir insan şirkin ne olduğunu bilmezse şirk işleyen bir insana sen şirk işledin diye nasıl diyebilecek müşriği nasıl da belirleyecek? Yani bir kendisi düşmemesi için ikincisi de karşıdaki insanın işlediği amelin şirk olduğu teşhisini koyabilmesi için bir insan evvela şirkin ne olduğunu kendisi bilmesi lazım. Aynı şekilde tevhidin de ne olduğunu bilebilmesi lazım ki karşıdaki adama müslübandır diyebilsin şirk işleyen insana da müşriktir diyebilsin. Dolayısıyla bir insan Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfat tevhidinde şirk nedir onu bilecek rububiyet tevhidinde insanların nasıl şirke düştüğünü bilecek uluhiyet tevhidinde nasıl şirke düştüğünü bilecek ki şirkin bu türlerini bilsin ki bir insan şirke düştüğünde ona sen şirke düştün sen müşrik oldun diyebilsin ve insan bunları bilebilmesi lazım ki tevhidini tasih edebilmesi için yani sahih bir iman ile kişi Müslüman olabilmesi için ne lazım? Tevhidi ve şirki bilebilmesi lazım. Ve bunu bir de bildikten sonra da öğretmesi lazım. Çünkü insan öğretmesindeki amaçların başında ne gelir? Sünnetin yaygınlaştırılması, insanlara anlatılması gelir. Çünkü insanlar, şüpheciler özellikle ne hususta topluma şüphe atarlar, sünnet hususunda şüphe atarlar bidata düşenler sünnete sarılmayan insanlardır. Sünnetin ne olduğunu bilmeyen veya kim insanlar var ki sünneti mutlak olarak reddediyor. Bir kişinin <gülüyor> Müslüman olabilmesi için tevhidi bilmesi ve onu da öğretmesi gerekir. Allah Celle Celaluhu peygamberleri niye gönderdi? Peygamberleri göndermesinin amacı Allah'a ibadet edin diye insanlara bunu telkin etmesi için. Dolayısıyla ne? Tebliğ. Yani tüm peygamberlerin gönderiliş amacı nedir? İnsanları sırf ifradullahı ta'ala bil ibadet. Allah Celle Celaluhu'yu ibadette teklemeyi insanlara öğretmek için peygamberler gönderilmiştir. Onun için Müslümanların her birisi üzerine düşen Görev nedir? Tevhidin egemen olabilmesi için ibadetin sırf Allah'a has kılınabilmesini tüm insanlara anlatacaklar ve insanlara da tavutun da ne olduğunu anlatacaklar. Yani bugün camideki hocalar tavutun ne olduğunu anlatmazlar. Bir vatandaş 50 sene de camiye gitse 50 senede hiçbir zaman hoca bu meseleyi anlatacak değildir. Televizyonda Ramazan geliyor. Şimdi Ramazan'da hangi kanalı açarsanız açın hiçbir hoca onlara tavutun ne olduğunu anlatacak değildir. Şirkin ne olduğunu anlatacak değildir. Zaten onlar böyle bir şeyleri anlatacak olsalar kanallarda zaten duramazlar. Onları oralarda durdurmazlar. Gerçi onları oralarda durdurup durdurmamaları önemli değil. Önemli olan hakkın anlatılmasıdır. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede şöyle buyurur. Kul hadi sebebi ed'u ila Allah ala basireten ana ve men De ki bu benim dost doğru yolumdur. Ben Allah Celle Celaluhu'ya davet ediyorum. Ed'u ila Allahi ala basireten ana ben bir basiret üzerim ve men ve bana tabi olanlar da bir basiret üzeridir. Dolayısıyla kafirler basiret üzeri değildir. Kafirlerin gözleri kördür. Kalplerinde idrak denilen bir şey yoktur. Bir kafirle konuştuğunuz zaman hidayetin ne kadar kıymetli olduğunu anlarsınız. Adama anlatırsın, anlatırsın hiçbir şey anlamaz. Çünkü ala Allah Celle Celal onların kalplerini mühürlemiş. Ve ala sem'ihim kulaklarını da mühürlemiş. Ve ala absari gözleri önünde de perde var. Lahum kulubun la biha. Anlamayan kalpleri var. Ve adanun la biha. Duymayan kulakları vardır. biha. Görmeyen gözleri vardır. Hakikaten kafirler hakkı görmez, hakkı duyamaz, hakkı anlayamazlar. Senin anlatmış olduğun şeye böyle bir e, tabir-i caizse hayvanın baktığı gibi bakarlar. Yani hiçbir şekilde bir şey anlayamazlar. Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu iman edenlerin akıllı insanlar olduğundan bahseder. İman etmeyenlerin de akılsız olduklarından, düşünemeyen topluluklar olduğundan bahseder. Şimdi şüphe kelimesi üzerine duracak olursak, şüphe ve müteşabih meseleler vardır. Bunlar aynı kökten gelir. Şüphe, müteşabi e, kelimeleri aynı kökten gelir. Rabbimiz Celle Celaluhu <gülüyor> Ali İmran suresinde şöyle buyurur. <gülüyor> "Hulevi aleykel kitap." Allah Celle Celaluhu kitabı indirmiştir. O kitabı indirmiştir ki ayatun muhkematun hunne kitap. O indirmiş olduğu kitapta muhkem olan ayetler vardır ki Bunlar kitabın anasıdır. Kitabın anası ne demek? Özü demek, aslı demek, temeli demektir. Allah Celle Celaluhu'nun indirmiş olduğu ayetlerde asıl olan ne olmasıymış? Muhkem olması, sağlam olması. Yani hakkında hiçbir şüphenin olmaması. Bu o kadar müteşabihat, bir de var ki müteşabiye ayetler vardır. Biz müteşabih ayetleri nasıl anlarız? Müteşabih olan ayetler Muhkem olan Sapasağlam anlaşılması Çok net olan Ayeti kerimelere hamlederek Müteşabih olan Ayetleri de o şekilde anlarız. Ve devamında Allah Celle Canı buyuruyor müteşabih. İşte bunlar Müteşabih. O zaman Müteşabih olan ayeti kerimeler nedir? Asıl değil Fer'i olan ayetlerdir. Temel nedir? Temel muhkemdir. O zaman muhkem olan ayetlere bina edilir, onlara havale edilir. Hangi ayetler müteşabih olan ayettir? Fennalidine <gülüyor> fi kulubim zeygun, kalplerinde eğrilik, bozukluk olanlar var ya, fi ma teşabeh minhu, ibtiga fitne ve Kalplerinde hastalık olanlar var ya, bunlar müteşabih olan ayetleri mehirlenirler ve o ayetlerin peşine takılırlar. Kalplerinde eğrilik olanlar ve tevil etmek isteyenler ne yaparlar? O müteşabih olan ayetlere takılırlar. Wa tiga tevili. tevilini halbuki asıl anlamın hakikatini ma'yu ulu iley aslının varmış olduğu varacağı şeyi de kim bilir Allah Celle Celaluhu'dan başkası bilmez <gülüyor> ilimde kökleşmiş olan kişiler ne derler bunun anlamını <gülüyor> biz buna iman ettik derler ki biz müteşabih olan ayetlerde iman ettik fazla da kurcalamayız fazla da deşmeyiz amen <gülüyor> Nabi. Kullumunendi Rabbina. Biz ona iman ettik. Hepsi de Rabbimizin katındandır derler, deşmezler. Ya işte bu nasıl olur? Aklımıza ters. Ya bu ayeti biraz anlamaya çalışalım. Ne demek? Anlamadığın yerde süküt edeceksin ve diyeceksin ki, Kullumunendi Rabbina. Amin Nabi. Kullumunendi Rabbina. Biz iman ettik. Bu bizim Rabbimizin katındandır. Bugün, Sünneti reddeden insanların Gütmüş olduğu yol nedir? Akıllarını kullanmalarıdır. Bugün piyasada görmüş olduğumuz o akılcılar haktan sapmalarının tek sebebi nedir? Şeytanın yolunu gütmeleridir. Yani akılcılık yoluna gitmeleridir. Yani Allah Celle Celaluhu'nun vahyi varken nasıl olur da o peygamber böyle bir şey söyleyebilir? Onun söylemiş olduğu sözlerden zayıf olan da oluyor, uydurma olan da oluyor. İşte bizlerden bileceğiz sahihi, doğruyu, haseni vesaire. Dolayısıyla e, böyle bir şey vahiy olsaydı Allah da onu korurdu diyerekten şüphe atmaya çalışırlar. Ama Müslümanlar ne derler? Rabbimiz buyuruyor ki ama أَتَكُمُ Rasul fakudu. Resulullah size ne verdiyse onu alın. Biz de aleyhissalatü vesselamın vermiş olduğu şeyleri alır. Zaten alimler bunu belirlemişlerdir. Hangisi zayıftır? Hangisi uydurmadır? Bunlar bellidir. Allah Celle Celaluhu müteşabih olan ayetlere takılan insanların müteşabih yani şüpheli gözüken ayetlerin peşine takılanların fitne amaçlı olan İnsanlardır, fitne e, amaçlı olan, fitne bütmek isteyen, yani insanların arasına kargaşa atmak isteyen insanlar, müteşabi ayetleri deşerler, kurcalarlar dururlar. Aleyhissalatu vesselam bu ayeti kerimi okuduktan sonra, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ سَمَّاهُمُ اللّٰهُ Allah Celle Celaluhu bunları isimlendirmiştir. Aman ha bu insanlardan sakının. Müteşabih olan ayetlerin peşine takılan insanlardan uzak durun der. Yani sen mesela ayetlere olduğu gibi inanmışsındır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i olduğu gibi inanmışsındır. Rabbini birlemişsindir. İbadetinde ona yönelmişsindir ve insanları tebliğ ediyorsun. Şüpheciler gelir seni daima bir takım yönde şüphe atarak Allah hakkında zatı hakkında, ismi hakkında sıfatları hakkında şüpheler atar. Senin kafanı karıştırmak ister. işte bu gibi insanlardan uzak duracaksın. İbnül Kıymül Cevzi'ye Celâ'ül Efham adlı eserinde şu ifadeyi kullanır. Fedde'vetu ilallah hiye vazifetül murselin ve etba'in Allah'a davet etmek tüm peygamberlerin vazifesidir, görevidir. Ve başka, o peygamberlere tabi olanların da vazifesidir. Biz, ümmeti i Muhammed izliyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi izliyoruz. Dolayısıyla bizim vazifemiz de nedir? Bizim vazifemiz de Allah Celle Celaluhu'ya davet etmektir. Bu وَمْخُلَفَا rusul fi اُمَمِهِمْ Peygambere tabi olanlar, ümmetleri arasında peygamberlerin halefidir peygamberlerin yerini dolduranlardır ve nesu tebe'ul lehum insanlar da onlara tabi olmuştur yani peygamberin yolunu sürdüren davet yolunu sürdüren insanlara tabidirler ve allahu ve te'ala kad emara rasule ve en yübelliğe ma unzele ileyh Allah celle celaluhu peygamberine neyi emretti ya ey resul belli ma unzile ileyke min ey resul sana ne indirildiyse olduğu gibi sen onu insanlara tebliğ et ve illem tefaal eğer sen bu tebliğ görevini yapmazsan Allah Celle Celaluhu senin üzerine yüklemiş olduğu risalet görevini yerine getirmiş değilsin Allah yu'sımuke Allah Celle Celaluhu seni insanlardan gelebilecek sıkıntıya belaya Karşı ne yapacaktır? Seni koruyacaktır. Seni hıfzı, emanı içerisine alacaktır. <Tütlü> ve Allah Celle Celaluhu garantiledi. Neyi? Resulünü koruyacağını ve onu insanların başından gelecek her türlü belaya karşı onu himayesi altına al alacağına garanti vermiştir. Ve hakezel mübelliğune anhu. Sadece peygamberler mi? Peygamberlerin yolunu güden hangi tebliğci varsa o tebliğcileri de Allah Celle Celaluhu koruyacağını atmıştır, Garanti etmiştir. Sen Allah'ın önüne göndermiş olduğu, getirmiş olduğu kitabı tebliğ et. Allah Celle Celaluhu peygambere vermiş olduğu garantiyi sana da vermiştir. Seni de koruyacak, seni de hifzı altına alacaktır. Hiçbir şekilde sana insanlardan zararlar gelemeyecek. Len yadu rokum illa eda. Rabbimize buyuruyor. Onlar size hiçbir şekilde zarar vermezler illa eden. Çok basit bir takım eziyetler verirler onlar. ve in qatilukum yuallukum edvar. Zaten siz onlarla bir savaşmaya girseniz zaten onlar hemen arkalarını dönerek kaçarak giderler. Fumelayun savron. Onlara yardım gelmez. Yardım size gelecek. Yardım tebliğcilere gelecek. Yardım Allah Celle Celaluhu'nun dinini tebliğ etmeye çalışan peygamber gibi o yola kendisini adamış insana Allah Celle Celaluhu ne yapacak? Yardım edecektir. İnsanların vermiş olduğu vesveselere insanların vermiş olduğu korkutma telkinlerine asla kulak asmam. وَاكَدَ الْمُبَلِّغُونَ عَنُوا مِنْ اُمَّتِهِ لَهُمْ Ümmetinden aynı şekilde tebliğcileri de bu şekilde Hayması altına alacağı garantisini vermiştir. Min ve ismeti Allah onları hıfzını alacak, onları koruyacak. Niye? Bi hens bi kıyamihim bir dinihim. Çünkü onlar Allah'ın dinini ayakta tutmak için çaba sarf ettiklerinden dolayı. Biz daima tebliğ edeceğiz. Nerede olursak olalım, yorgun olalım, yorgun olmayalım, Sahatli olalım, hasta olalım fakir olalım zengin olalım içeride olalım dışarıda olalım nerede olursak olalım her fırsatı değerlendirip tebliğ etmeye çalışmamız lazım. Yani şeytan aleyhine ağzımızı kitlemek ister. Onun için o kitlemeye müsaade etmek sizin ne yapacağız her fırsatta en güzel bir usulle tebliğ etmeye çalışacağız. el manil anil hak şeytanul ahras. Hakkı gizleyen şahıs Dilsiz şeytandır buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Nerede olursa olsun biz hakkı anlatmamız lazım ki batıl sussun. Yani insanlar zaten konuşuyor. Öyle veya böyle konuşuyorlar. O zaman biz hayrı konuşalım ki batıl ehli sussun. Batıl ehli konuşacak bir şey bulamasın. Konuşmak mı asıldır, susmak mı asıldır? Konuşmak asıldır. Ben kana imanı billahi ve'l-yevmil-ahir. Fal-ekul hayran ev liyesmut. Allah ve ahiret iman eden ya hayır söylesin ya da susun. Dolayısıyla biz daima elimizden geldiğince hayrı konuşmaya çalışacağız. Konuşmadan önce Rabbimize yalvaracağız. Ey Rabbim senin rızana uygun bir şekilde senin istediğin şekilde insanlara hakkı tebliğ edebilme gücünü kuvvetini bana nasip et. Ve bunu karşı şahısa duyurmayı da nasip et. Diye dua edeceğiz ve ondan sonra Bismillah tevakeltu alallah diye yola koyulacağız. Ve tebliğhim lehu Ve onlar peygamberlerin yerini alıp onlar da tebliğ ettiğinden dolayı Allah onları himayesine alma garantisini vermiştir. Ve la budde minedda'vati illettevhid Tevhide davet etmek elbette ki şarttır. Ve kad emaran nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ve ayeten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ayet bile olsa onu tebliğ edin. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Benden bir ayet bile olsa insanlara gidin anlatın buyuruyor aleyhissalatü vesselam. فَرُبَّ مُبَلَّغِينَ اَوْعَى مِنْ سامعين. Nice anlatmış olduğunuz insanlar vardır ki o anlatmış olduğunuz insanlar orada sohbet esasında bulunup dinleyen kulak veren insanlardan daha duyarlı olabilir daha duyarlı olabilir. Mesela Ali sallatu vesselam'ı Ebu Cehil duyamadı. Ebu Talip duyamadı. Ebu Leheb duyamadı ama Selma'lı Farisi İran'dan duydu, geldi ve Allah ona hidayet verdi. Yani duymaktan kastımız hidayeti bulmasıdır. Yani nice dinleyenler vardır ki o dinleyenlerden daha şuurlu olan kim olabilir? Sizin orada duymuş olduğunuz sözü aktardığınız insan. Yani burada hazır bulunmayan insan için aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki muballagin, مُبَلَّغِينَ اَوْعَامٍ samiin. Nice burada bulunmayan insanlar var ki onlar belki sizden, duyan sizlerden daha duyarlı olabilir, daha kulak veren insanlar olabilir. Yani demeyeceksiniz ki adam burada değildi. Benim anlatmama gerek yok. Orada olması gerekirdi de değil. وَدَعَا لِمَنْ بَلَّغَ عَنْهُ وَلَوْ حَد۪يْفًا Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir hadis bile anlatan insan için dua etmiştir. نَضَّرَ اللّٰهُ مُرَاً سَمِعَ Allah o kimsenin yüzünü aydınlatsın ki benim sözümü insanlara anlattı. Benim sözümü duydu ve onu da insanlara aktardı. Nabbarallahu mera'an semi'an mekaleti ve bellagaha. Benim sözümü duyup da onu başkalarına aktaran insanın yüzünü Allah Celle Celaluhu aydınlatsın, nurlandırsın. Pırıl pırıl parlasın. Hem dünyada hem de ahirette. Ve tebliğü sünneti ilal ümmeti, ve tebliğü sünneti ilal ümmeti afdalu min tebliğü <gülüyor> Ümmete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ulaştırmak, kafirlerin boyunlarına ok atmaktan, oku ulaştırmaktan daha tesirlidir diyor İbn-i Kayyum İl Niye? لِأَنَّ ذَٰلِكَ التَّبْلِغَ يَفْعَلْهُ Çünkü bu tebliği yani, kafirlerin boyunlarına ok atmayı birçok insan beceriyor. Vamma tebligus sünen. Ama sünnetleri ulaştırmak var ya, fela taqumu bihi illa varasetul Bunu ancak ve ancak sünneti ulaştırmak ancak peygamberlerin varisinin yapacağı bir görevdir. Ve hulefa'un fi umamihim ve ümmetleri arasında onların halefidir. Dolayısıyla bizim Allah yolunda cihattan e, cihat gibi veya ondan daha tesirli bir amel işlemek istiyorsak illa ve illa ne yapmamız lazım? Hakkı öğrenip insanlara daima tebliğ edip, etmemiz gerekir. Küfür diyarında bulunup kendimizi Rabbimizin katında sorumluluktan kurtarabilmemizin tek bir yolu insanlara hakkı olduğu gibi anlatıp insanlara içinde bulunmuş olduğu şirkten kurtarabilmemiz, tavuta boyunlu eğmekten kurtarabilmemiz için ne yapmamız lazım? İnsanlara tavutları tanıtabilmek lazım. Ve tek tazim edilebilmesi gereken zat, tek yüceltilmesi gereken zat, tek kendisine ibadet edilmesi ve ona eğilmesi gereken zatın Allah Celle Celaluhu'nun olduğunu insanlar anlatmamız lazım. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyenlerin kafirler olduğundan ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kafirler olduğundan insanlar bahsetmemiz lazım. Kabire ibadet edenlerin müşrikler olduğunu, putun karşısında saygı duruşunda duranların müşrikler olduğundan istediği kadar da Müslüman olduğunu iddia etse de istediği kadar namazla kılsa, istediği kadar oruç da tutsa, istediği kadar hacca da gitse, isterse secdeden alnı katmasa, isterse gözlerinden daima yaşlar da boşalsa, isterse daima dilinde Allah'ın zikri de olsa, bu insanların Allah Celle Celaluhu hiçbir şekilde ibadetlerini kabul etmeyeceğini insanlara anlatmamız lazım. Ta ki ne olsun? vakatilum حَتَّى لَا ve فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ Din, yeryüzünde tamamen Allah'ın oluncaya kadar bu mukateleyi sürdürün cihad eden mücahitler kılıçlarıyla, silahlarıyla Allah'ın dini yücelmesi için mukatele ederler. Onun yerinde bulunan başka ilim ehli de ne yapar? Kafirlere hakkı hakikati anlatırlar. Dolayısıyla Allah Celle Celalı Müslümanların yeryüzünde yaşayabilmesi için iki yol çizmiştir. Ya cihad edeceksin ya da Allah yolunda insanlar hakkı hakikati anlatacaksın ve daima tebliğ edeceksin. Ne ondan ne bundan olamam dediğin zaman o zaman muzebzebine beyne zalik. İki arada eriyen insanlardan olursun. La ilaha ula ve la ula ve men yudulilillah felan tecide lehu sebi'la Allah'ın saptırdığına da sen asla bir yol bulamazsın. Ve ma kânel mu'minûne liyenfiru kâfe. Müminlerin hepsi cihada gitmeyip bir bölümü dursa buyuruyor Rabbimiz. Fe lew la min kulli fîqat minhum taifetun liyetefekku fid bir bölümü dursun ama niye dursun? Dinde fakih olsunlar. Dinlerini öğrensinler. Şeriatı öğrensinler. Liyetefekku fi'd-din ve insanları insanlar uyarsınlar. İza kendi yanlarına geldikleri zaman laellehum yahzarun. Umulur ki onlar sakınırlar. Şirkten, masiyetten sakınırlar. Şimdi cihat da asıl olarak amacı nedir? Allah Celle Celaluhu'nun kelimesinin yüceltilmesi ve şirkin ortadan kalkmasıdır. Şirkin ortadan kalkmasının yollarından birisi de nedir? İnsanları hüccet ile ne yapmaktır? Hüccet ile alt etmektir. İnsanlara deliller sunarak insanların batıl yollarda olduğunu ne yapmaktır? İnsanlara anlatabilmektir. Bugün batılı savunan birçok insanlar vardır. Sen onların başında olan bir insanın hidayete gelme sebebi olduğun zaman belki bir anda yüz kişinin Müslüman olma sebebi olacaksın. Ve yüz kişiyle bir nevi ne yapmış oluyorsun? Cihad edip onların hidayetine sebep olmuş oluyorsun. İbnül Kavim'in Cevziye'nin buradaki ifadesiyle onlara onlarla cihad etmekten Kafirlerin boyunlarına ok atmaktan daha tesirlidir. Çünkü o ok atmayı çok insan yapar. Ama diyor, insanlara tevhidi ulaştırmayı herkes yapmaz. Peygamberlerin varisleri yapar, onlar gerçekleştirir diyor. celal adlı eserinde. Evet. Şimdi delil nedir? Şüphe nedir? Şüphenin tehlikesi nedir? şüpheye düşmenin sebepleri nelerdir? Bazı şüpheler vardır. Küfür olan şüphedir. Mesela bir insan Allah Celle Celaluhu'nun ayetleriyle hükmetmezse bir insan bir şey olmaz derse veya Allah Celle Celaluhu'nun sadece kendisine ibadetin sarf edilmesi değil, Allah'la beraber başkalarına ibadet etmenin de caiz olabildiğini söylese veya bu konuda tereddütte olsa bu insan ne olur? Müslüman olur mu? Müslüman olmaz mı? Müslüman olamaz. Bu insanın tereddüdü onu Müslüman yapmaz. Dolayısıyla hidayette tereddütsüz bir iman olması gerekir. Muhahid olan bir insanın yani ben Müslüman oldum diyen bir insanın iman etmiş olduğu asılda şüphe sahibi olmaması lazım. Bazı şüpheler vardır ki bidattır. Bazı şüpheler vardır ki insanı fasık ve facir yapan şüpheler vardır. Şüphe dinin her hususunda vardır. Yani feri olan meselelerde de vardır. İtikadi olan meselelerde de vardır. Mesela Nuh mali bile bir şeyin hadd-i serfinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? El helalü beyyunun ve'l haramu beyyunun ve beynehu mu'amurun müştebihatun la ya'lemuhunna kefeerun minan minan nas. Femen ittaqa'ş şübehat faqad istabra li dinihi ve irdihi. Helal belli din haram bellidir. Helal ile haramın arasında bir takım şüpheler vardır. Şüpheli şeyler vardır. İnsanların çoğu bunu bilmez. Kim, dinin, e, kim bu şüphelerden sakınırsa dinini ve ırzını korumuş olur buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Demek ki fer'i olan meselelerde de ameli olan meselelerde şüpheler oluyor mu? Oluyor. İtikadi olan meselelerde de oluyor mu? Oluyor. Yani bazı meseleler vardır insanların başta söylediğimiz gibi kendisinin itikadi meselelerde atmış olduğu şüphe oluyor itibar edilmeyen şüphe olur. Ama bazı şüpheler vardır ki bunu hakikaten ilim ehli olan alimlerin ortaya atmış olduğu şüphelerdir. O zaman onlar itibar edilebilecek nedir? Şüphelerdir. <gülüyor> Müteşabi ayetler ve muhkem ayetler de var dedik. Müteşabi nedir? Müteşabi demek مَا لَيُنْبِئُ ظَاهِرُهُ an muradihi. O ayetin zahiri kast edilen anlamı ortaya çıkartmaz. O ayetin zahiri, asıl kast edilen manayı ortaya çıkartmıyorsa nedir? O mesele müteşabih olan meseledir. Şimdi, bazen insan ne yapar? Kur'an'dan ve sünnetten, kendi batıl yoluna delil getirebilmek için, Kur'an'dan ve sünnetten ayet ve hadis getirmeye çalışır. Muğalata yapar. Yani şu demek değildir. Her Kur'an'dan ve sünnetten delil getiren bir insan hak üzeridir demek değildir. Bazen olur ki o şüpheci insanların Kur'an ve sünnetten delil getirmiş olduğu o delil ile aslında belki de o kendisi bile inanmadığı, itikat etmediği meseleyi sana ortaya koymak istiyor. Muhalata yapıyor. Yani laf kabı kab kab kabartması yapıyor. Yani birçok laflar ortaya sarf ederek kendisinin haklı olduğunu göstermek üzere. Şey. Allah Celle Cevap böyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. İşi zahiriyle halletmeye çalışıp hemen ne yapıyor? Ortadan sıyrılmaya çalışıyor. Şimdi <gülüyor> ayeti kelimeleri ve hadis-i şerifleri eğer bize manası ilk etapta kapalıysa demin başta dediğimiz gibi radül الْمُتَشَابِ ile muhkem. Müteşabih olan meseleleri biz muhkeme hamlederek ne yaparız? Meseleyi anlarız. Ve sadece ayetlerden herhangi birisini cımbızla çekerek mesele anlaşılmaz. Hangi meseleden bahsediyorsak o meseleyle ilgili ayeti kerimelerin hepsini birden göz önünde bulundurduğumuz zaman, o onlar bir binanın tuğlaları gibidir. O zaman o meseleler ortaya çıkar. Mesela bir ayet kemde Rabbimiz bir ki, وَمَنْ يُقَ شُحَ نَفْسِي فَوْلَاكُمْ مُلْمُفْلِحُونَ Kim nefsinin cimriliğinden sakınırsa, işte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. E şimdi sadece bu ayete bakacak olursak, yeryüzünde kim cömertse, bu insan kurtulmuştur, cennettiktir gibi bir ayet anlaşılır nispeten anlayamayan bir insan için bu ayet müteşabih olabilir. Ama bu insanın anlaması için ne gerekir? Bununla ilgili kurtuluşa eren insanlarla ilgili ayeti kerimelerin hepsini birden bir araya topladığı zaman o zaman o insan için mesele ne olmuş olacak? Muhkem olmuş olacaktır. Şimdi bazı deliller vardır ki delilin kendisi de şüphe olabilir bazen. Yani ayetten veya hadis-heriften bir delil olur. Delilin kendisi de bazen şüphe olur. O zaman o delile ne yapmamız lazım? Şüphe olarak itibar etmemiz lazım. Hani demin dedik ya her insanın atmış olduğu şüpheye itibar edilmez. Ama hakikaten önümüzde bir ayet, bir hadis varsa o hadis veya ayet bir şüphe ifade ediyorsa bizim için müteşabihse onu değerlendirmemiz lazım onu anlamaya çalışmamız lazım ne gibi Ebu Vakıd'l-Leyfi'nin tirimizde geçen şu hadis-i şerifi gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüneyn'e çıktığı zaman مَرَّ بِشَجَرَّةِ لِلْمُشِرْكِينَ يُقَلُّ لَهُ يُقَلُّ لَهَذَةُ اَنْوَاطِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüneyn'e çıktığında bir ağaçla karşılaşıyor ağacın adı da müşriklere has olan bir ağaç zaten اَنْوَاطِ denilen bir ağaçtır yuallikun aleha eslihatum müşrikler teburuken yani ondan bereket kazanma ümidiyle ne yapıyorlar oraya silahlarını asıyorlar sahabe geldi peygamber efendimize dedi ya resulallah ic'al lana zaten vat kema lahum zatu ey allahın resulü bak müşriklerin nasıl böyle bir zaten vat dedikleri bir ağacı var bize de sen Böyle bir zatü envat denilen bir ağaç yap ki biz de o ağaçla teberruk edelim. Yani bize bir ağaç belirle ve hatta teberruk edeceğimiz bir yer belirle, bir şey belirle, bir taş belirle. Biz onunla ne yapalım? Teberruk edinelim. Yani oraya gidelim elimizi sürelim, oraya gidelim elbiselerimizi sürelim, oraya gidelim silahlarımızı koyalım, oraya gidelim elimizi yüzümüzü sürelim, teberruk edinelim oradan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sahabenin bu teklifine dedi ki: "Subhanallah. Ha da kema kâl Musa, "İc'al lenâ ilâhen kemâ lehum Subhanallah. Sizin bu sözünüz Musa Aleyhisselam'ın kavminin Musa Aleyhisselam'a şu sözüne benziyor. "Bize de onların ilahı olduğu gibi bizim için de bir ilah yap ey Musa." dedikleri gibi bir sözdür. Musa Aleyhisselam da onlara cevap ne dediydi? قال انكم قوم تجلون siz hakikaten ne kadar da cahil toplumlarsınız. Ve levni letter biydi ne terkubunna sünneten nefsim kendi elinde olan Allah yemin olsun ki e, hakikaten siz sizden öncekilerin yoluna gideceksiniz. Ve şimdi bu ayet e, bu hadis-i şerife baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu konudaki e, cehaletini ne yapıyor mazur geliyor ve bundan dolayı ee, bu hadis-i şerifte ortaya çıkan onların bir şüphesi var aleyhissalatü vesselam işte onları tekfir etmedi o zaman biz de böyle olan insanları tekfir edecek miyiz etmeyecek miyiz insanların atmış olduğu nedir böyle bir şüphedir itibar edilmesi gereken şüphelerden biridir Medercül Medercül Salik'inde <gülüyor> İbn-i Kaym'il Cevzi'ye şöyle der şüphenin tarifini yaparken eşşübeti yeştibaut tarika salik şüphe nedir yola giren bir insanın girmiş olduğu o yolda şüphelenmesidir. Bi hayfi la yedri ala hakkı nüve ala batil Girmiş olduğu yolda acaba hak üzere midir? Yoksa batıl üzere midir? Bunu bilmiyor. Bundan dolayı adam ne yapıyor? Şaşırıyor. Fe inne hadet tevhide la yunfe' illa miyessem kalbu min zalik. Vahid olan bir insanın kalbinde böyle bir şüphe varsa dinin asususunda bir kişinin bu şüphesi gitmediği sürece kişinin içerisinde var olan o tevhid ona fayda vermeyecek. Yani istediği kadar muvhid olduğunu iddia etse de o insan Müslüman değildir. İstediği kadar Müslümanların sohbetine gelsin, istediği kadar Müslümanlarla cuma kılsın, istediği kadar Müslümanlarla bayramlaması kılsın. İstediği kadar Müslümanlarla toplantılarda bulunsun. Müşriklerin arasına gitmese bile, müşriklerin camisinde bulunmasa bile, müşriklerin partisinde olmasa bile, müşriklerin sevdiği şeyi sevmese bile o içerisindeki bulunan tevhid ona fayda vermeyecek. Yani o insan daha şirk üzeridir. Çünkü şüpheye gidermesi lazım. وَاَذَهُوَ kalbus السِّلِيمُ Selim olan bir kalp var ya, men et Allah Bu selim olan kalp nasıl kurtulur? Selim bir şekilde, sağ salim bir şekilde Allah Celle Celalunun huzuruna varırsa yomelayin fagmalun ve labenun illa men kalbin selim. O gün ne mal ne çocuk hiçbir şey fayda vermeyecek Kim Allah'ın huzuruna sağlam bir kalple gittiyse, sağlam bir kalple gittiyse. Sağlam ne demek? Hastalıklı değil. Değil mi? Sağlam dediğin zaman ne demek? İlletli yok. İlleti yok. Derdi, dermanı yok. Şüphede zaten nedir? Bir hastalıktır. Fi kulûbîn marad <gülüyor> fe zâdehumullâh marada. allah Teala münafıklardan bahsederken onların kalplerinde bir hastalık vardır. Hastalık ne demek? Yani sağlam olmamak demektir. Yani kalbi selim olmamak demektir. Kalbi i selim Kalbim meriyyudu. Hastalıklı bir kalp. Allah Celle Celle ne Allah'ın huzuruna salim bir kalple giden insan kurtuluşa erecek. Allah Celle, Celle Zaten fıtratımızda bize ne veriyor? Kalbi selimi veriyor. Bizi yaratırken selim kalp vermiş hepimize. Ama anne baba toplumdaki insanlar ne yapıyor? Şeytan, şehvetler, nefis insandaki o selim olan kalbi bozuyor. Allah Celle Celalüha etkeminde biri ki kimin kalbi selim olarak doğmuş olduğu fıtrat üzere devam edip o şekilde Allah'ın huzuruna salim bir kalbi sunabiliyorsa şüphe yok, şirk yok, herhangi bir şaibe yok, hiçbir karışıklık yok. Allah Celle Celalüye ya yakın bir şekilde iman ederek gittiyse o insan ancak kurtuluşa ermiştir diyor. Fezle'l mu'mine şübehi'l muaridati li habri ve iradat el-mu'aridati li'emrihi <gülüyor> Kişi şüphelerden kendi kalbine arız olan şüphelerden kendisini kurtardıysa bel-yenqadu haber bilekiz o habere tamamen boyun eğdiyse hangi habere? Önümüzdeki Kur'an Allah Celle Celaluhu bize vermiş olduğu haberdir. O habere mutlak olarak iman etmek, teslim olmaktır. İnsanın belirli bir zaman için şüpheleri olabilir ama o şüpheyi insan izale etmezse kişi Müslüman olarak duramaz. Şüphe izale edilmediği sürece Allah Celle bundan dolayı Allah Celle, Celle, Celle Ne buyuruyor. فَاَمَّا لَذَنِ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُونَ فَيَتَّبِعُونَ Kalbinde hastalık olanlar, eğrilik olanlar müteşabih olan ayetlerin peşine takılırlar. Müteşabihlerin yani şüphe atıcı şüphe atıcı ayetlere takılmak isterler. Bel yenkâdülil haber. Habere boyun eğer. Ne dedik? İlimde rasih olanlar ne derler? Âmennâ bihi kullum min indi Rabbina. Biz iman ettik. Hepsi Allah katılınır. Biz fazla eşelemeyiz. Allah Celle, Celle bize neyi buyurduysa biz öyle inanırız. aleyhi vesselâm buyuruyor ki e, Allah Celle, Celle her gece dünya semasına iner. Nasıl iner? Allah Celle Celle'nin zatına layık olduğu şekilde iner. Biz onu karıştırmayız. Deşelemeyiz. Rahman Arş'a isvati Nasıl isvati Bir insanın koltuğa oturduğu gibi mi isvati? Biz böyle şeyleri karıştırmayız. Allah Celle Can'ın eli var, yüzü var, gözü var. E biz bunları karıştırmayız, karıştırmayız. Nasıl kendi zatına layıksa, kendisi bunu haber verdiği için biz o şekilde iman ederiz. Geçen hafta dersimizde de dediğimiz gibi İmam Halik'e Rahman Arş'a nasıl isva etti denildiğinde onun yüzünün kızarması, sinirlenmesi, Vücudundan terler boşalması, yüzünden terler boşalmasının sebebi nedir? Karşıdaki insanda hastalık gördüğünden dolayı. O zamana kadar böyle bir soru sorulmamış. Çünkü Müslümana düşen nedir? Habere inkiyat etmesidir. Boyun eğilmesidir. Tasdikan ve Yakini bir şekilde inanarak ve tasdik ederek boyun eğecek. Ve littalibi iz'anen ve amtifalihi Allah geleceğin talebine de boyun eğecek ve onu da yerine getirecek. Allah geleceğin niye beşin alma vakit namaz emretti? Niye hacci emretti? Niye zikat emretti? Böyle şeyleri deşelemez Çünkü o bilir ki o ma kani mu'minin, wa la mu'minetin, ida qad allah wa rasul emran en yekun elomul khayratumine bi. Mümin erkek ve kadınlar için Allah ve Rasulü bir konuda hüküm verdiyse, onların seçeni kalk yoktur. Ya Allah böyle buyurdu ama demezler onlar. Onlar seçene kalk yoktur. Olduğu gibi onlar teslim olurlar. Allah emrettiyse onu yaparlar, boyun eğerler, teslim olurlar ve bilirler ki biz bunun için yaratıldık. Kainatın yaratılmasının sebebi ne? Tüm tevhid için yaratılmıştır. Öyle değil mi? Tüm müşrikler bunu kendileri de zaten ikrar ettiler ve kainattaki yaratılan her şey Allah'a ibadet etmiyor mu? Allah'a ibadet ediyor. Yani kainatta yaratılmış her şeyde ne vardır? Tevhid-i uluhiyet vardır. İnsanlarda sorun var. İnsanlarda tevhid-i uluhiyet bozuk olduğundan dolayı kainattaki yaratılmış olan eşya ile bir çelişki içerisindedir. Çünkü her şey Allah'a ibadet eder. Her şey Allah'a ibadet eder. İbadet etmeyen müşrikler Allah Celle Celaluhu ile sadece çelişki içerisinde değil, hem müminlerle çelişki içerisindedirler, kainatta yaratılmış her şeyle beraber bir tenakuz içerisindedirler. Bundan dolayı kafirler yeryüzünün hepsini ifsade ederler. Yani insanları katletmekle kalmazlar, ekinleri de ifsade ederler. Allah Celle, Celle öyle buyuruyor. "Veyu harfe ve nesl." Onlar ekini de ifsade ederler, nesli de ifsade ederler, değil mi? Yani mesela öyle ilaçlar çıkartıyorlar ki mesela diyor ki bu adam bu ilacı aldığı zaman adamın nesli kurur. Mesela İsrail'de e, Yahudileri görüyorsunuz bir yere girdikleri zaman insanları öldürmekle kalmıyorlar ve hatta Suriye'de hakeza insanları öldürmekle kalmıyorlar. Evleri de yıkmak, darmadan etmek, ekinleri de darmadan etmek, hayvanları da öldürmek. Niye? Çünkü o hayvanla, o ekinle, o araziyle, kainattaki olan her şeyle o insan arası açıktır, arası bozuktur. Çünkü her şey Allah'a ibadet ediyor. وَاِمْ مِنْ şeyin illa يُسَّبِّحَ بِهَمْدِ Her şey Allah'ı tesbih eder. Bazı şüpheler vardır ki onlar delil değildir. Evet, burada isterseniz kalalım çünkü burada Uzun bir mesele de vardır Aslında birçok meseleyi burada anlatacaktık Ancak vaktimiz burada doldu Şimdi biz belki güncel bazı meselelere girmeden önce Belki bunlar bir takım mukaddime şeklinde de olabilir Hani şüphe nedir evvela Delil nedir Hüccet nedir Burhan nedir Furkan nedir Bunların bilinmesi lazım. İhtilaf nedir? Bunların bilinmesi lazım. Her ihtilaf ihtilaf olarak e, itibara alınır mı? Kimler şüpheye takılır? Ne gibi şüphelere itibar edilir? Ne gibi şüphelere itibar edilmez? Asıl olan nedir? Asıl olmayan nedir? Bunu da bugün belirttik zaten. Asıl olan nedir? Muhkem olan ayet-i kerimeler asıl olan e, ayetlerdir. Müteşabi olan, feri olan meselelerdir. İnşallah bu gibi kavramları biraz daha açı açığa gideceğiz ki ta ki insanlar güncel meseleyi kendileri direkt otomatikman anlasınlar. Zaten onu anlattığımız zaman bir de bakacak ki zaten bu anlatmış olduğumuz esasla tamamen e, temelden uygun olan temelle e, uyumlu olan meseleler olduğunu anlay anlayacaktır. Çünkü insanların e, bu zamanda anlamadıkları husus nedir? Kavram kargaşasıdır. Mesela muhakeme meselesi anlaşılmayan meselelerden birisidir. Şüphe dediğimiz mesele insanların anlamadığı meselelerdir. Cehalet, cehaletin özrü. Nerelerde cehalet olur? Nerelerde cehalet olmaz? Din'in aslı nedir? Veya dinin asılları nedir? Yani bir var ki dinin aslı bir de var ki dinin asılları var. Bunlar nedir? Yani insanlar genelde bu gibi meseleleri diline sakız edinmişler. Birçok işte caletti mazeret görüyor musun, görmüyor musun? E şimdi yani sen bir şeyler konuşuyorsun ama ne konuştuğunun da farkında olman için bu temel maddeleri, meseleleri bilmen lazım. İnşallah sabırla bu meseleleri gelecek derslerimizde işleyeceğiz. inşallah. Rabbim Celle Celaluhu hem ilmimizi artırsın hem de ilmiyle amil olanlardan eylesin. Evet. Altyazı uh...